Herkes deliler gibi didinip çırpındıktan sonra beklenen kumanda duyuldu sonunda. Kalk taş tego. yolla zıpkını. Zıpkın fırladı. Geri geri hepimiz kürekçiler siyah ettiler. Ve tam o sırada sıcak bir şey bir ıslık sesi çıkartarak bileklerinin üstünden kayıverdi. Büyülü zıpkın halatıydı bu. Az önce Stab halatı iki kez daha sarmıştı babaya. Şimdi gittikçe artan bir hızla boşanıp kayan halattan mavim dumanlar çıkıyor ve Stab'ın piposundan boyuna savrulan dumanlara karışıyordu. Halat boşalıp gitmezden önce bir şimşek gibi Stab'ın elleri arasından kayıyordu. Bu işte kullanılan içi pamuk dolu yelken bezi parçalarından yapılmış, koca eldivenleri düşüvermişti aksi gibi. Çıplak elle halatı tutmak iki yanı keskin bir kılıcı yakalamak gibi bir şeydi. Üstelik de düşmanınız bu kılıcı elinizden koparmak için hiç durmadan uğraştığı bir sırada. Stap varil kürekçisine yani varilin başında oturan kürekçiye halatı ıslat, halatı ıslat diye bağırdı. Kürekçi şapkasını kaptığı gibi denizden doldurduğu suyu halata döktü. Halat artık gerginleşmeye başlamıştı. Şimdi sandal kaynayan denizde bir köpek balığı gibi hızla gidiyordu. O sırada stapla tego, sendeliye sendeliye sandalın bir ucundan öbür ucuna giderek yer değiştirdiler. O sarsıntı ve kargaşalığın içinde kolay iş değildi bu doğrusu. Tir tir titreyen halat sandalın üstünde boydan boya gerilip duruyordu. Şimdi artık bir arp telinden daha gergin olduğu için sandalın sanki iki omurgası vardı. Biri denizi yayıyordu, öteki havayı. Böylece sandal suya da havaya da karşı koyarak çalkalana çalkalana ilerliyordu. Dalgalar burnunda şarıl şarıl çağlıyor, dümen sularında girdaplar fırıl fırıl dönüyordu, hiç durmadan. İçinde en küçük bir kımıldanma olsa, küçük parmak bile oynasa, zangır zangır titreyen, çatır çatır çatır diyen sandal, ispazmoza tutulmuş gibi küpeştesine değin yan yatmaya başlıyordu. Böylece uçup gidiyorlardı. Herkes köpükler arasında fırlamak korkusuyla yapışıp kalmıştı olduğu yere. Taştago, dümen küreğinde iri gövdesiyle iki büklüm oluyordu dengesini koruyabilmek için. Boydan bir boya Atlantikleri, Pasifikleri yarıp geçiyor gibiydiler. Sonunda balina biraz yavaşladı. Stab pruvadaki denizciye "Halatı çek, halatı çek!" diye bağırdı ve gemiciler hala sürüklenen sandalın halatını çeke çeke balinaya yaklaştılar. Çok geçmeden sandalla canavar borda bordaya geldi. Stab dizini gereken yere sıkı sıkıya dayayarak hala kaçan hayvanı boyna şişlemeye başladı. Kumandaya uyarak sandal balinanın korkunç yuvarlanmalarından kaçıyor, bir ileri bir geri gidiyor, sonra yeni bir saldırış için canavara yine sokuluyordu. Deniz canavarının dört bir yanından akan kanlar bir dağın eteğinden boşalan kızıldereler gibiydi şimdi. Acılar içinde kıvranan gövdesi tuzlu deniz sularında değil, kendi kızıl kanları içinde yuvarlanıyordu artık. Yandan gelen güneş kızıl sulara çarpıp herkesin suratını kırmızıya boyuyor, hepsini birer kızıl deriliye çeviriyordu. Can çekişen canavarın püskürtme deliğinden bembeyaz buğular çıkıyordu durmadan. Bu arada heyecanlar içinde soluyan kaplanın piposu da birbiri ardından duman bulutları çıkarıyordu boyna. Stab her vuruşta biraz eğilen kargısını... Halata geri çekiyor, sandalın küpeştesine bir iki kez hızla çarparak doğrultuyor, bir daha bir daha batırıyordu balinanın sırtına. Bitik düşen balinanın azgınlığı giderek yatışınca, ''Daha yakına, daha yakına!'' diye bağırdı baştaki kürekçiye. ''Daha yakına, tam üstüne!'' Sandal balinanın gövdesine yanaştı. Stab, pruva'dan sarktı, eğilebildiğince eğilerek uzun ve keskin kargısını hayvanın böğrüne soktu. Orada Balina'nın yuttuğu bir altın saati ararcasına, saate çarpıp da onu kırmaktan korkarcasına, kargısını ustaca bir oyana bir buyana ağır ağır evirip çevirmeye başladı. Bu aradığı altın saat, Balina'nın gövdesinde saklanan canıydı. İşte o sıra, kargı altın saate değdi. Bitkin uyuşukluğundan çıkan Balina'nın o anlatılmaz ölüm telaşı başlamıştı. Koca canavar, kendi kanı içinde yuvarlanıp durdu. Delice savrulan köpükler ortasında yoğun bir sise bürünmüş gibi gözle görülmez oldu. Öyle ki tehlikeli bir duruma düşen sandal geriledi. Akla sığmayan bu alacakaranlıktan kurtulup gün ışığına kavuşmak için körü körüne çabaladı. Can çekişen balina son bir kez daha göründü. Bir o yana bir bu yana saldırıyor püskürtme deliği acı dolu kesik kesik solumalarla İspazmozo tutulmuşçasına açılıp kapanıyordu. Sonunda kırmızı şarap tortusuna benzer kan pelteleri korkunç birkaç fışkırtıyla havalara yükselip yağmur gibi denize ve cansız balinanın iki yanına döküldü. Yüreği patlamıştı hayvanın. Öldü, Stab kaptan dedi Degu. Stab evet onun piposu da bitti benimki de dedi ve ağzındaki pipoyu çıkartıp küllerini denize döktü. Sonra bir an durup dalgın dalgın kendi yarattığı o koca ölüye baktı. Son bölümde geçen bir olay üstüne bir söyleyeceğim var. Balina avcılığının değişmez bir geleneği şudur. Balina sandalı gemiden uzaklaşırken reis yani balinayı öldüren dümene geçer. Zıpkıncı yani balinayı zıpkınlayıp bağlayan da zıpkıncı küreği denen birinci küreğe oturur. Balinaya ilk zıpkını saplamak için sinirleri sağlam güçlü bir kol ister. Çünkü uzağa atış denilen durumlarda ağır zıpkını 20 ya da 30 ayak uzağa fırlatmak gerekir. Av nedenli uzun ve yorucu olursa olsun zıpkıncı var gücüyle kürek çekmek zorundadır. Ötekilere örnek olmak için kürekte insanüstü bir çaba göstermekle de kalmaz. İkide bir yiğitçe ve keskin çığlıklar atması da beklenir. Bir yandan kasları alabildiğine gerilen, neredeyse yerinden kopan bir adamın bir yandan da hiç durmadan avazı çıktığınca bağırması zor iştir. Ancak bunu yapanlar bilir nedenli zor olduğunu. Ben kendi hesabıma deli gibi çalışırken bağır bağır bağırmasını beceremem. İşte bu gerginlik içinde sırtı balinaya çevrik bağırıp dururken bitkin düşen zıpkınca ansızın kendisine kalk yolla zıpkını diye heyecanla bağırıldığını duyar. O zaman küreğini bordaya alması, yarı dönüp zıpkını çataldan çekip çıkarması, artık gücü tükendiği halde dişini tırnağına takarak demiri balinaya saplamanın bir çaresini bulması gerekir. Durum böyle olunca balina avcıları arasında ancak elli zıpkında beşinin hedefini bulması hiç de şaşılacak bir şey değildir. Bunca bahtsız zıpkıncının berbat küfürler işitmesine ve gözden düşmesine, kimilerinin damarlarının çatlamasına, kimi balina gemilerinin dört yıl süren bir seferden ancak dört varil yağ getirebilmelerine birçok gemi sahipleri için balina avcılığının zararlı bir iş olmasına hiç şaşmamalı. Neden derseniz seferin tüm başarısı zıpkıncının kol gücüne bağlıdır. Tam iş göreceği sırada adamın soluğunu keserseniz ne bekleyebilirsiniz artık ondan? Şu da var. Zıpkın balinaya saplandıktan sonra bir belalı an daha geçirilir. Balina kaçmaya başlar başlamaz reisle zıpkıncı kendilerini de herkesi de tehlikeye sokarak sandalın içinde koşup yer değiştirirler. Küçük teknenin kaplanı olan reis sandalın başında asıl yerini alır. Ne derseniz deyin, bu iki kişinin böyle yer değiştirmeleri hem gereksiz hem de saçmadır bana kalırsa. Reis, başından sonuna dek sandalın pruvasında kalmalı, zıpkını da kargıyı da o kullanmalı, herhangi bir tehlike yüzünden kürek çekmek zorunda kalmadıkça da küreklere el sürmemelidir. Bu yüzden kovalamada küçük bir hız azalması olabilir. Ama şu ya da bu ulusun çeşitli balina gemilerinde geçirdiğim uzun yıllar beni şuna inandırdı ki avın çoğu başarısızlıkları balinanın hızından çok zıpkıncının bu anlattığım yorgunluğu yüzünden oluyor. Zıpkının hedefi bulabilmesi için tüm dünya zıpkıncılarının sandalda bulunan başka hiçbir iş görmeden ayakta rahat rahat durup beklemeleri gerekir. Ağacın gövdesinden dallar çıkar, dallarında sürgünler. Bereketli konulara ele alan kitapların bölümleri de böyle olur. Yukarıda sözünü ettiğimiz zıpkın çatalı üstünde durulmaya değer bir şeydir. Bu çatal, iki üç ayak yükseklikte, acayip biçimli, çentikli bir değnektir. Sandalın sancak küpeştesine, provaya yakın bir yere diklemesine kakılıdır. Zıpkının uçlarından biri, yani tahta ucu, Bu çatala oturtulur, çelik ağızlı öbür ucu sandalın pruvasından aşağı doğru sarkar. Böylece bu aygıt zıpkıncının elini atar atmaz bulacağı bir yerdedir. Ormanlarda yaşayan adamın tüfeği duvarda, el altında olduğu gibi. Çatalda iki zıpkın bulunur genellikle. Birinci ve ikinci demir derler bunlara. Her iki zıpkın da kendi ipleriyle balina halatına bağlıdır. Amaç eğer yolu bulunursa, her ikisini birden arka arkaya balinaya saplamaktır. Balina sandalı sürüklerken, biri çıkıverirse, öteki yerinde kalsın diyedir bu. Canavarı yakalamak olanağı iki kart artmış olur böylece. Ama çoğu zaman, balinanın birinci zıpkını yer yemez, birden gerilip ileri fırlaması yüzünden, zıpkıncı şimşek gibi de davransa, ikinci zıpkını atmanın yolunu bulamaz. Bu ikinci zıpkın halata bağlı olduğu ve halat o sırada boşandığı için nereye ve nasıl olursa olsun onu hemen sandal dışına atmak gerekir. Yoksa gemicinin yandığı gündür. Böyle durumlarda ikinci zıpkın denize fırlatılır. Daha önceki bölümde sözünü ettiğimiz yedek halat halkaları bu işin tehlikesiz yapılmasına çoğu zaman olanak sağlar. Ama bu belalı işin en acıklı, en ölümlü kazalara da yol açtığı olur. Bir de şunu bilmeniz gerek ikinci zıpkın sandalın dışına mı, keskin bir baş belası olarak asılı kalır orada hem balinanın hem de sandalın çevresinde deliler gibi zıp zıp zıplar halatları birbirine karıştırır ya da keser olmayacak işler açar insanın başına ve çoğu zaman bu boşta kalan zıpkın ancak balina avlanıp öldürüldükten sonra yakalanabilir. Şimdi dört sandal birden ayrıca zorlu çevik ve kurnaz bir balinanın peşine düşerse bu sandalların başına gelebilecekleri bir düşünün. Demek ki balinanın bu özellikleri ve böylesine belalı bir işin türlü kazaları yüzünden sekiz on boş zıpkın canavarın çevresinde hep birden dolanıp duruyordur o sırada. İlk zıpkının hedefe vurmayıp yok olması olasılığından ötürü her sandaldaki halata birkaç yedek zıpkın bağlanır. Tüm bunlardan ayrıntılı söz ediyoruz çünkü bunların her biri ileride anlatacağımız olayların bazı önemli ve karışık yanlarını aydınlatabilir. Stabın balinası gemiden biraz uzakta vurulmuştu. Hava durgundu. Üç sandal bir araya gelip bu savaşın ganimetlerini Peku doğru ağır ağır çekmeye başladılar. On sekiz kişiydik. Otuz altı kolumuz, yüz seksen parmağımız vardı. Yine de bu durgun denizde zor kımıldatabiliyorduk o cansız ve ağır gövdeyi. Saatlerdir uğraştığımız halde neredeyse hiç ilerleyemiyorduk. Anlayın artık bu yedeye aldığımız gövdenin büyüklüğünü. Çin'de Hang Hu, Ya da buna benzer bir at taşıyan büyük kanalın kıyısında yürüyen dört beş kişi koskoca bir salı üstündeki büyük yükle birlikte yedeği alıp saatte bir mil hızla çekerler. Bizim koca Lenduha ise içi kurşun külçeleriyle doluymuş gibi oynamak bilmiyordu yerinden. Karanlık bastırdı ama pekoğutun direklerinden sarkan üç ışık hayal meyal de olsa yolumuzu aydınlatıyordu. Gemiye yaklaşınca Ahab'ın bordaya birkaç ışık daha eklediğini gördük. Kaptan bir an için arkamızda yalpalayan balinaya boş gözlerle baktı. Balinanın geceliğin gemiye bağlanması için gereken beylik buyrukları verdi. Sonra elindeki feneri bir gemiciye uzatıp kamerasına çekildi ve sabaha tek bir daha çıkmadı ortaya. Kaptan Ahab balina avını uzaktan kontrol ederken her zaman olduğu gibi görevini yapmıştı ama balina vurulduktan sonra belli belirsiz bir hoşnutsuzluğa, bir sabırsızlığa, bir umutsuzluğa kapılır gibi oldu. Sanki ölü balina Moby Dick'in hala sağ olduğunu anımsatmıştı ona. Gemisine binlerce balina da getirseler onun kafasını kemiren hedefe bir adım bile yaklaşmış olmayacaktı.